Bizim için en önemli vazife İlahi Kermetullah. İlahi Kermetullah da çok önemlidir. İslam heyecan. Heyecan olmayınca sırf emri yerine getirme adına hareket bazen zor olabilir. En azından insan içinden gelerek yapmayabilir. Böyle bir rüzgar arkasını almayınca da devamlı olmayabilir o. Bir kere yapar, iki kere yapar, üç kere yapar. Yorulabilir. Devam ve temadisi için yaptığımız şeyleri ya dünyevi bazı şeyler vaat etmesi lazım. Onun çok önemi yok. Veya ciddi uhrevi şeyler vaat etmesi lazım. Ona da inanmak ihtiza eder. Uhrevi şeyler vaat edecek. Siz de ona inanacaksınız. Çok önemli. Kalbi ve ruhi hayatınızın inkişafı adına bir şeyler vaat edecek. Yani bileceksiniz ki ben Allah'a anlattıkça Allah da zatını benim vicdanıma duyuracak. Ben reel ayin onu görüyor gibi hep öyle davranacağım. Tavırlarında, davranışlarında, oturup kalkışında bir ciddiyet mümayan olacak. Beni gören, konuşmamı dinleyen değil, gören bile onu hatırlayacak. Ve dolayısıyla maksat hasıl olacak. Yani siz bütün beyanlarınızı, düşüncelerinizi, hatta o mevzdaki tavır ve davranışlarınızı Allah mührüyle temhir ederseniz eskilerin ifadesiyle, Allah da Celle Celalü sizin tavırlarınıza kendi mührünü vurur size bakan herkes sizde onu okur. zaru rû'i Allah'ın manası bu. Hadise. Görülünce Allah hatırlanır. Görülünce haşyet duyulur. Böyle uhrevi şeyler vadediyor olması lazım. Yani evvela insanda ne tür şeyler İslam'ı heyecan uyarır. Bazen belki bakış itibariyle tam Kur'an'a Kur'ani bir zaviyeden bakılmazsa o bile heyecan uyarmayabilir. Fakat onun ihtiva ettiği esasat Kuran'ın 25'in sözün başındaki tarifi çerçevesinde şu kitabı kebir-i kainatın bir tercüme yazılıyor. Kabul-i şari, burhanı vazir. Bunlarda meseleyi detaylandırarak insan daha bir derinleşirse, o mülahaza ile Kur'an-ı Kerim'e bakarsa, muhteva hayranlığı uyarılacak, uyarmış olacak Kur'an onun üzerinde, onu bir ufuk insan haline getirecek, görmesi gerektiği olan şeyleri görecek, duyması gerekli olan şeyleri duyacak. Böyle bir heyecan uyarabilir. Yoksa böyle düz, bizim Türk milletinin hususiyle manaya aşın olmayan Türk milletinin Kur'an okuması ruhlarda heyecan uyarmayabilir. Bu hadis-i şerifler de ruhlarda heyecan uyarmayabilir. Hatta ilk dönem müstesna yani nurları duydunuz ve hususuyla sizin için çarpıcı saydınız, konuları okuduğunuzda bir heyecan duymuş ve hemen bir intisat vesilesi aramış olabilirsiniz. Acaba nasıl yapsam ki ben de bu zümre içine girsem, ben de Allah nezdinde bu kategori içine mütala edilsem falan dersiniz. Fakat zamanla biz sanki çizgimizi koruyoruz gibi gelir de bize, okuruz okuruz ruhumuza çok heyecanlı yarmayabilir yani. O bakımdan her şeyin okunması gerekli olduğu şekilde okunması çok önemlidir yani. Buna farklı okuma diyoruz. Yani kainata bakınca aşu yani botanik ilmine göre şunlar. İşte canlılar alemi şudur, zoolojiye göre bakarsınız şudur, işte arziolojiye göre bakarsınız şudur. Basit böyle sati bir nazarla bakarsanız size hiçbir şey ifade etmez. Ama bir de doğrudan doğruya böyle tahlili bir mülaza, analitik bir mülaza ile bakarsanız, bu neden böyledir, şöyle de olabilirdi, bu niçin böyle? Bu mülazayla ile bakarsanız bu bir farklı okumadır. Kur'an da böyle farklı okunabilir, sünnet de böyle farklı okunabilir, nurlar da farklı okunabilir. Sizin arkadaşlarınızın ortaya koyduğu eserler, makaleler, yazılar da farklı okunabilir. Sizin mecmuasını en çok okuyan kimdir diye size sorarlarsa hiç tereddüt etmeden beni söyleyebilirsiniz. Çünkü ben bazı yazılar üç defa okudum da oluyor. Ben orada bir çocuğun şiirini bile okumamayı, ona emek vermiş insanların emeğini görmedikten gelme sayıyorum. Ve saygısızlık diyorum ona. O mecmuayı elime aldım, herkes orada kaleminden mürekkep dökmüş oraya emek vermiş onu okumalıyım. Ama yine de ona ciddi bir okuma kurcalayıcı bir okumayla okumak lazım mesela. Sorgulayıcı bir okumayla okumak lazım. Bir yani meselene bu yana var. Farklı bir okumayla meseleye yaklaşmayınca olmaz yani. Bu biraz gönlün lebris edilmesine bağlı. Gönlün aydınlatılmasına. Yeniden o irtibatın gözden geçirilmesine bağlı. Saniyen ele aldığınız konu ona bakışınızı farklılaştırmaya bağlı. Okumayı daha farklı, derinleştirerek ele almaya bağlı. Okuduğu böyle her şeyi kabul etmiyorsa şayet mesela bunu bilmiyorum, gazali bile söylese ihtimal bu konjektüreldi, yani kendi dönemi itibariyleydi. O dönemde böyleydi. Bugün bu böyle olmayabilir yani. Bir farklılık var. Bir kısım meseleler biraz evvel denildiği gibi Hz. Ömer'in meselesinde. Orada bir hususiyet varsa ona gaziye-i hasse deniyor yani. Özel bir Haziyedir. Evet, o bir hussiyet arz ediyorsa bu herkesin eserinde olabilir. İnsanların iftar tablosunun beyanlarında hususi özel kaziyeler varsa herkesin beyanında olabilir yani. Fakat burada da böyle bazı kimselerin sorgulanmaya açık bazı kimselerin herkesi tenkit etmesine meydan vermemek lazım. Saygı da yıkmamak lazım. Bu saygı da korunmalı. Şimdi farklı okumadır bunlar. bunları. Farklı okuma. Bir, ikincisi. Okunacak şeyleri yani, ne okursam bende ben heyecan uyarır. Mesela bir misal olarak, Kitmir'e göre, bende hep böyle sahabe-i kiram efendilerimizin hayatı heyecan uyarmıştır. Benim için ideal insan olduklarını ortaya koymuşlardır. Ufuk insanlar gibi gelmiştir bana. Bu onları yakalama, gerçek, kamil insanlık yakalama gibi gelmiştir bana. Öyle algılamışımdır o meseleyi. Mesela bir sıfatü saffedeki, kahramanları müdahale etme bende o his uyarmıştır. Ebu Naim'in Hilyetül Evliyası'ndaki o büyük insanları okuma, rical kitaplar nübeladaki gibiler değil, mizanül itidaldekiler gibi değil yani. Onlar değil de esas o büyük insanların büyüklüklerini aksettiren şeyler. Onların biyografileri böyle aynı zamanda derinliğiyle onların batın hayatlarıyla Allah'la alakalı yanlarıyla bunlar heyecan uyarmıştır. Bir böyle heyecan uyarma var. Şimdi bir roman alırsınız, o sıradan bir romandır, belki içinizde çok burkuntular hasıl eder. Sizde uyardığı bir heyecan vardır. Fakat isterseniz ona ben rahatlıkla melun heyecan derim ona. İslami bir heyecan olmaz yani. İslami heyecan daha ziyade bizim gördüğümüz şey, bu sırlar dünyası, sır kapısı ile ise, sırlar dünyasında olan şeyler. İlahi sürprizler oluyor orada. Fevkalade eden Cenab-ı Hak'ın özel teveccühleri oluyor. Hususi nazarları oluyor. İşte onlar bir heyecan uyarabilir. Yani her elinize aldığınız kitap kafanızı besliyor sizin belki. Gönlünüze bir şey koyuyorsunuz ondan ama fakat o İslam heyecan uyarmaz. Dolayısıyla da o sizin o mevzuda hizmetiniz adına sizin için bir dinamu vazifesi görmez. Güçlendirmez sizi. Şahlandırmaz sizi. O bakımdan yani hangi eser heyecan uyaracak onu seçme de çok önemlidir. Biz İmam Rabbani Hazretlerinin hayatı ile alakayı bir, bir şeyi okumak lazım. Bir Ebu Hanife'yi okumak lazım yani. Bir Ahmet bin Hanbel'i okumak lazım. Heyecan yaraca şeylerdir. Hazreti Üstad'ın Ahmet bin Hanbel'in ile alakalı ifade buyurdukları gibi Kur'an'ın bir tek meselesi uğrunda nelere katlanmışlar? Nedir yani? O Kur'an mahluk değildir diyor. Dönemindeki memun işte biraz da İonya felsefesi İslam dünyasında tesirini icra etmeye başlamış. O dönemde ne mahluk ne değil filan münakaşalar itizali düşünceler gelişmeye başlamış. İtizali felsefenin tesirinde Kur'an mahluktur diyor o da. Onun mahluk deyişi de yorumu açık. Ahmet bin Hanbel'in mahluk değişi de yorumu açık meseleler. Fakat teferruata ait bir mesele. Muasırı Yahyeb-Nimayin çok önemli bir insandır. O dönemin Rabbanilerinden bir insan, aynı zamanda hadiste de Ahmet bin Hanbel kadar dahidir ve Buhari'nin meşahindendir bu. E onu da biraz işkence ediyorlar, o da onlara bir cevap mahiyetinde ama kendi mantığına göre mahluktur diyor o da orada. Ahmet bin Hanbel bunu duyunca inliyor, işten inliyor, hata etti diyor. Koz verdi onlara diyor. Şimdi Kur'an'ın küçük bir meselesi için adam Zindanda ölüyor. Sopayı yiyor. Küçük bir mesele. Yani mahluk olur. Mahluk der. Ben şu manada mahluk dedim diyebilir. Kur'anlarımıza, bizim kitaplarımıza yazılan harfleri itibariyle, yazıldığı sayfalar itibariyle, biz okurken bizim ağzımızdan çıkan kelimeler itibariyle mahluk. Buna kimse bir şey diyemez. Şimdi ben bu manada mahluk dedimdir. Öbürü de kelamı nefsi itibariyle Allah'ın kelamı olarak Kur'an-ı Kerim mahluk değildir. Bu sizin işte anlayacağınız şekilde kalıplara dökülünce, yazılınca, kitabet görünce, hitabet görünce mahluk oluyor. Yani bunların bakın ikisi de yorumu açır şeyler. Ama böyle bir meselede fesada kapı açma mevzuu, fitneye kapı açma mevzuu, iştahat Hz. Hazreti Üstad'ın hassasiyetini hatırlayacaksınız. Böyle bir zamanda o kapılar açılmaz. Şimdi adamlar orada çok zilek duruyorlar. Granit gibi. Bunların hayatı zannediyorum bize çok ciddi İslamiye'ye heyecan uyarır. Allah'a iman gibi çok önemli meselesi İslam'ın. Peygamberimize iman gibi çok önemli meselesi. Şair İslamiye gibi çok önemli meselesi. Payimal bunlar ayaklar altında. Hakif'in ifadesiyle din gitmiş, iman harab olmuş, serap olmuş. Mefahir kaynasın, gitsin, kesilsin vicdanlarla hal. Bu izmihlal ahlak yürürken kalmaz istiklal. Bir insan nasıl heyecan duymayacak? Dolayısıyla yani bizde heyecan uyaracak şeyleri çok iyi seçmek lazım. Bu da ayrı bir mesele yani okunacak şeyler, okuma şekli, okuma farklılığı, okunacak şeyleri seçme konuları bunlar hep heyecan uyaracak şeylerdir. Hepimizin her sözü, her davranışı, her hali heyecan uyarmaz yani. Her defasında sen Allah birdir, eşi menende yoktur der aynı heyecanla söylersin. Fakat her defasında karşı tarafta aynı heyecanı uyarmaz. Onun gönülde aynı heyecanla tebahhur etmesi lazım. Ve sizin de konsantre olmanız lazım. Aynı frekansı paylaşmanız lazım. Buradan bu göndermekten işte yüksek şeyle, voltajla böyle çıkınca sizin almacınıza da öyle inmesi lazım orada. Açtığınız zaman tam volümü bulmanız lazım ki tesir ve teessür olabilsin. Yoksa siz tesir etme durumunda olsanız bile karşı taraf tesir açık değilse, mütesir olmaya açık değilse, o mütesir olmaya açık fakat siz Mesir olabilecek kıvamda değilseniz, tam konsantre olamamışsanız yine o heyecan uyanmayabilir. Bu da ayrı mesele. Bir diğer husus da her zaman meseleyi mutlaka heyecana bağlamamak lazım. Yani heyecan çok önemli bir faktördür. Yani onun yüzü insan arkasını alınca durmadan Allah'ın izniyle koşturur durur. Ama her zaman heyecan da şart değildir. Ben de diyorum ki kalbim kabz yaşasın. Fakat ben senin makafet ve muhabbetinle burada sıkılsam dahi <gülüyor> dişimi sıkıp oruç tutan bir insan gibi dimdik dursam ben onu istiyorum. Bana şahit gayrlanlık versen ayağımın ucuyla iterim. Düz bir insan. Her zaman hükmümü kendim hakkında verirken Kendime köpek diyeceğim kadar böyle, kendimi öyle bir yere koymalıyım ben. Benim gibi insana hiç gelmez. Bende hiç heyecan hasıl olmaz. Ama bende sadece şu olmalı isterim. Rabbim öyle bir imanla inanmalıyım ki, şeytan her an bin tane delil döksü üzerime. Fakat beni şaşırtmamalı. Ben bir mükafat insanı olmamalıyım. Bir ücret peşinde koşmamalıyım. Senden, senin dışında bir şey talep etmemeliyim. Cenneti bile talep etmemeliyim. Bu ayrı bir mülazadır yani. Bu açıdan öyle çok heyecan perest olmamalı. İlle heyecan olacak da bu işi yapacağız değil. Yapacağımız şeyleri ciddi bir sorumluluk mülazasıyla Allah Allah'tır, mabudu mutlaktır. Allah olduğu için biz de kuluz, ona ibadet etme durumundayız. Bu açıdan bir kulluk yapacağız. İçimizden gelse de gelmese de, kadız yaşasak da bast yaşasak da hep ona kulluk yapacağız. Yani bir de meselenin bu yanı var. Heyecan perestlik yapmamalı. Dünya musibetleri var. İşte zelzele bir dünya musibeti. Olduğundan fazla yağan yağmur ve bastıran seller dünyevi musibettir. Bir yangın dünyevi musibettir. <gülüyor> Sel felaketleri, hortumlar, tayfunlar dünyevi musibetlerdir. Salgın hastalıklar dünyevi musibetlerdir. Açlık dünyevi musibetlerdir. Kur'an-ı Kerim ifade buyuruyor. "Fele neblu ven lekum bişey'inel hauf vel cu ve naqsin diyor. Ve bunların hepsi karşısında "ve beşşiri sabirin" diyor. Meseleyi tefşile bağlayarak sabredenlere muştular olsun bunlar karşısında diyor. Ve böylece sabra imrendiriyor insanları. İmrendirerek esas sabretmeyi önlerine koyuyor onların. Bunların. bunların hepsi dünya musibetleridir. Bir de dini musibetler var. Bu <gülüyor> dünyevi musibetlerin yanlış algılanması da bir dini musibettir. Mesela bir bela karşısında tavır ayı adlayamama, musibet karşısında sabredememe bir musibettir. i̇badet taat karşısında sabredememe bir musibettir. Masiyetler karşısında sabredememe bir musibettir. Bunlar dini musibetlerdir aynı zamanda. Çünkü arz ettiğim şeyler din çerçevesi içinde müdahale edilecek şeylerdir. Aynı Zaman'da dinin diyanetin navusullah ortadan kaldırılması bir musibet akif merhum diyor. Ayağ sıyrılmış gitmiş bir musibet. Öyle yüzsüzlük her yerde bir musibet. Ne çirkin yüzleri örtermiş meğer o incecik perde. Musibet. Vefa yok, ahde hiç. Emanet lafzı bir medlul. musibet. Yalan râiç, hıyanet mültezem her yerde hak meçhul. Ne tüyler ürperir yara. Ne korkunç inkılav olmuş, ne din kalmış, ne iman. Din harab iman, serav olmuş. Hepsi sırasıyla musibet bunların. E, nesillerin dinsizlikle işte sağa sola saptırılması bir musibet. Nihilizme yuvarlanmaları, anarşizme yuvarlanmaları birer musibettir. İslam'ın dışında kurtuluş aramaları birer musibettir. Satanizm bir musibettir bu bir musibettir. Değişik parapsikolojik şeyler, işte gençliğe sokuşturuluyorsa birer musibettir. Günümüzde olduğu gibi böyle kabaladan alınma bazı şeyler var, öğretiler var. İnsanlar bunları kullanıyorlar. Birer musibettir bunlar. Ve günümüzde bu türlü musibetler o kadar yaygın ki insanlar maneviyat arayışı içindeler. O maddi refahla Maneviyet adına olan boşluklarını dolduramıyorlar, dolayısıyla maneviyet arayışı içindeler. Müslümanlar insanlar yönelir diye böyle metafizik farklı mülahazalar onların önüne koyuyorlar. Mesela mislizmi onlara teklif ediyorlar. Kabala'dan bir şeyler teklif ediyorlar onlara. Belki hani yogayı teklif ediyorlar onlara, daha değişik meditasyonu teklif ediyorlar. Onlar da gidiyorlar orada Nevzat Bey'in ifade ettiği gibi muvakkaten, uyuşturucuyla teselli olma gibi bir teselli oluyorlar. Az bir boşalma oluyor. Fakat o boşalmanın insan ruhunda meydana getirdiği fırtınalar var. Sonra sürekli hep alma ihtiyacı duyuyor. Almadığı zaman ızdırap içinde kalıyor. Şimdi bunlar maneviyat adına, din adına, diyanet adına doldurulması gerekli olan şeyler insanın ruhunda. Siz bunları doldurulması gerekli olan şeylerle doldurmazsanız insanlar arayışa girecekler. Ve birileri de bu fırsatı değerlendirecek, onların önüne başka şeyler koyacaktır. Müslümanlığa insanlar kaymasın, ona yönelseler aradıklarını onda bulacaklar. Ona fırsat vermemek için 50 bin tür şeytana oyunlar yapıyor, insanları onlara yönlendiriyorlar. Şimdi insanların boşlukta olması bir musibettir. O boşluğun başlayın eracifle doldurulması ayrı bir musibettir. O doldurulma öyle bir musibettir ki o insan ondan sonra boş olduğunu da anlamayacak. Doğruyu da arayamayacak. Bunların hepsi musibeti diniyedir. Ve musibeti diniyeyi katmerli olarak İslam dünyası yaşıyor. Onun için geçen de Tüsünami terminolojimize girdi. Münasebetiyle o bir musibet yani. O gözle görüldüğü için, hissedildiği için, acısı yüreğimize vurduğu için onu iyi hissediyoruz. Derinden derine hissediyoruz. Acı duyuyoruz. Yardıma da koşuyoruz. Bence oradaki milyon insan ölseydi ama 100.000 insan imansız gitmese yeryüzünde. Çünkü 100.000 tane imansız insan, 100.000 tane insan ebediyetini mahvediyor demektir. Ama orada ölen insanlar çok bir şey kaybetmiyorlar ki. Onların zayi olan malları sadaka oluyor, ahiretlerine geçiyor. Yani dini telakki bu. Vefat eden insanlar da şehit oluyorlar. Günahkar insanların da günahlarına kefaret oluyor. Bir arındırma kurnası gibi işliyor burası. Şimdi insan olarak öyle bir musibet karşısında da yüreğimi sızlar ama fakat imansızlıkla yuvarlanıp cehenneme kütük gibi giden insanlar karşısında aklı başında Allah'a inanmış, ebediyete inanmış bir insanın içi sızlama değil yani. Cehenneme döner. Bu meseleyi iyi duyan bir insan milletimin imanını selamette görürsem cehennemin alevler içinde yanmaya razıyım diyor. Bu gerçeği duyan insandır. Çünkü o zaman sadece onun vücudu yanar. İnsanlar, milleti, o milletinin fertleri cehennemde yanmayacağı için en azından hisleriyle, duygularıyla ve gözleriyle ızdırap çekmeyecektir. Çünkü diyor, bedenim yanarken gönlüm gülgülistan olur diyor. Bu meseleyi duyan, yani şimdi o musibeti dünyeviyle, ile musibeti dini birbirinden tebrik etmek lazım. Biri diğerine nispeten deryada adamla gibi kalır. Asıl musibet dine gelen musibettir musibeti diniye'den her zaman Cenab-ı Hakk'a sığınmak lazım orada da dediği gibi. Bizim başımıza gelen musibetlerin başında da o musibeti diniye geliyor. Nauzübillah. İnsanlar günah işliyor, küfre yürüyorlar. Nauzübillah küfür işmam eden şeyler söylüyor, yapıyor. Küfre doğru yürüyorlar. Bir sürü cehennem namzeti var. Vicdanı olan bir insan bunu görüyor, duyuyor ve hissediyorsa hakikaten rahatı kaçar, huzuru kaçar onun. Onun için her şeyi yerli yerinde değerlendirmek lazım. Ne musibettir ne değildir. Onu iyi görmek lazım.